Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihinesse'in Evet Ettenvimul mignatisiyu ve hukmi kavli bihakkı fulanın Hipnotizma ve falancan hakkına demenin hükmü. Hipnotizma biliyor musunuz? Hipnotizma. Hani adamı uyutuyorlar bir takım şeyler söyleyerek adam uyku halinde bir takım telkinler alıyor onların uyutanın Iı, telkinlerini yerine getirmeye çalışıyor. Onun istediği şekilde bir şeyler söylüyor veyahut da onun bilgilerinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bunun hükmü nedir? <gülüyor> ve bi takva kudretul münevvim mi alel ihayi bil münevvimi ve bittâli es saytaratu aleyh ve cealü yetrik muharramen ev yeşfî min maradın asabîn ev yekûm bil amel lezi yetubul münevvim Ve İslam bu konudaki fetvası nedir diyor. Birinci olarak gaybı kim bilir? Hazret Allah Celle Celaluhu bilir Başka kimse bilir mi bilmez Bir ayet kerimede Nemil suresi 65'inde Buyuruyor Rabbimiz kulla -men -ardil gaybe illallah. De ki Yedi kat semada ve yeryüzünde Olanlardan Kim olursa olsun Hiçbir kimse gaybı bilmez Ancak Allah Celle Celaluhu bilir Hani diyorlar ya cinler Bir şeyi bilir e, gaybı bilirler derler ya bunun için de en büyük delil Sebe suresi 14. ayet Süleyman aleyhisselam vefat ettiği zaman nasıl vefat etti asası üzerindeyken vefat etti ve o arada da cinleri çalıştırıyordu işte çalıştırıyordu ayet-i kerimde Rabbimiz şöyle buyuruyor felamma qadayna <gülüyor> aleyhil mavut Musa'nın biz şey, Süleyman aleyhisselam ruhunu kabzettiğimiz zaman ma dellewum a'la muhti illa dabbetul ard Sadece bir kurt vardı, onun ölümünü bilen Teqluminsete onun asasını yiyordu. Asasına dayanmıştı. Asasındaki kurt o asa yedi yedi yedi yedi. En sonunda Süleyman Aleyhisselam yere düştü. Fılan mahkara yere düşünce tabe cin Şu açığa çıktı ki cinler en levkaniyeyim onlar gaybı bilselerdi. Male bi kufil eda bilmiyim. Zorlu meşakkati o azap veren işte çalışmazlardı diyor allah Teala. Yani onlar Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü bilmiş olsalardı ta ki o asadaki kurt ye, ye ye ye ne zamanki asa koptu o zaman Süleyman Aleyhisselam yere düşünce anladılar ki Süleyman Aleyhisselam ölmüş. Yani e, başka uzaktaki insanlardan nasıl haber versin? Hani bugün cinlerle irtibata girenler ne yapıyor? Diyor ki babasının ismi annesinin ismi vesaire şunu ver bunu ver. Tamam sana şu büyü yapmış senin başına bunlar gelecek senin başına şunlar geldi falan. Böyle böyle Kayıptan bilgiler vermek istiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men ete kahinen fasaddekehu bima yekul fakat kefere bima unzil ala Muhammed. Kim bir kahine giderse ve onun dediklerine de inanırsa ne olur? Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Bu bizim derste geçtiydi değil mi? Bu küfrü esgar olarak bunu saydıydı. Hatta bunun öncesinde ne diyordu? E ee, men etâ hâidân min dûrihi kim bir hanımın e, şey men, men etâ hâidan diyordu kimir hayızlığıyla birleşirse ev etâ kâhinan veyahutta bir kahine giderse fasadte kebimâ yekul ve dediğine de inanırsa fakat kefara bimâ unzile aleyhimt her ikisi içinde Muhammed'e indirilenin inkar etmiştir diyordu yani hayızlı kadınla birleşen ve e, kahine giden de ve ona tasdik edeni de ne dediydi ee, Muhammed'e indirileni inkar etmiştir yani inkar eden adamın hali gibidir demektir onun anlamı tamam mı yani onlara gidilmez onlar böyle bilgileri bilmezler gaybı bilen Allah Celle Celaluhu'dur e, ne buyurur cin suresinde gaybı bilendir o Allah Allah o gaybı kimseye bildirmez ancak kime bildirir illa men irtadamir rasulin kendisinin hoşnut olduğu peygambere bildirir. Fe o insanın önünden ve arkasından bir gözetleyici olarak girer buyuruyor Allah Teala Cin suresi 26 27den ve yine bir hadis-i şerif. Allah Teala bil emri, bil ve ve Evet, mana verelim. Allah Teala bir emir vahyetmek istediği zaman o vahiy söyler, söylediği anda 7 kat semada bir gürültü kopar, bir çok kuvvetli bir ses oluşur diye Allah Celle Celaluhu korkusundan dolayı gökyüzünde çok kuvvetli bir ses olur. Bunu yedi kat semadakinler işittiği zaman bayılırlar ve hemen Allah'a secdeye kapılırlar. <gülüyor> Başını ilk kaldıracak olan secdeden Cibril'dir veykelimuhu'llahu min vahhihi bima arad Allahu Teala dilediği kadar ona vahiyinden onunla konuşur. Tsum ve ymurru Cibril bil Sonra Allah Teala şey Cibril melekleri uğrar. Kulla ma semain birinci 1. semaya uğradı. Kulla ma her bir semaya uğradığında melekleri Cibril'e der ki: "Bizim Rabbimiz ne dedi ey Cibril?" Cibril de der ki: "Hakkı söyledi. O alidir, o yücedir." der. Her birisi de derler ki Feykunu kullu Cibril. Her birisi de Cibril'in dediği sözün aynısını der. Cibril dolayısıyla vahiyi Allahü Teala'nın ulaştırmak istediği yere kadar ulaştırır. Ondan sonra başka bir hadis-i şerif. İza kadallahu emran fi's-sema Allahu Teala gökyüzünde bir hüküm verdiği zaman el-emru fis darabetil meleiket bi'cnahatiha. Melekler kanatlarını çırparlar. Hud'anen l Allah l sözüne mütevazilik olsun diye e, alçak gönüllülükle ka, e, kanatlarını çırparlar kes silsileti ala safvanin yenfuduhum bir e, dümdüz bir taşın üzerinde kayalığın üzerindeki bir e, zincirin ses çıkartması gibi meleklerin kanat çırpması da o şekilde ses çıkartır hani bir zinciri attığın zaman e, bir kayanın üzerine dümdüz bir kayanın üzerine nasıl bir ses çıkarsa meleklerin de o şekilde sesi kanatlarının sesi çıkar. Fe <gülüyor> o içlerini sirayet eder. Fe iza kulubihim meleklerdeki korku gittiği zaman galu madzaqallahu rabbukum onlar Cebrail'e sorarlar derler ki Rabbim ne dedi o da der ki Rabbim hakkı söyledi o ali diriycedir. Fe <gülüyor> onu duyar. Kim nustriqus <gülüyor> kulak hırsızları duyar. Şimdi bu hadi söyleyeyim ondan sonra onu anlatacağım inşallah. O müsteriqu's-sem'i kulak hırsızları. Hakka vahidun fawqa Hepsi böyle birbirlerinin üzerinedir. Diyor. O Safasufyan biyedih, hadis ravisi Süfyan parmaklarını bu şekilde basılandırdı. O farraca beyne asabi'i yedil yumla nasabha ba'daha fawqa yani parmaklarını bu şekilde açık tutarak sağ elinin parmaklarını açık tutarak birbirleri üzerine koydu. Yani cinler böyle gökyüzüne kadar çıkarlar üst üste. Fa rubbama edrakeş gökyüzündeki delici yıldız. O kulak çalan yani bir şey duyma çabasında olan o cinle yıldız isabet eder. Kable en yermiye biha ila sahibi onu cinnin cin sahibine götürmeden önce yıldız gelir o cinle çarpar fehrikuhu <gülüyor> onu fehrikuhu <gülüyor> onu yakar ve rübbama lem yudriku bazen olur ki o cinni yakmaz bazen olur ki o cinni yakmadan e, yıldız kayar hani gökyüzünde yıldız kayması oluyor ya yıldız ya, he, o yıldız kayması cinni yakmak için olur hatta yermiye bihi ila allazi asfa ila allazi ta ki en dibindekine kadar e, yıldızın yakması olur hatta yulquha ilalar ta ki onları yere atar orabbe makale sufyan hatta tantahi ilalat ta ki yere varınca kadar fatul qaala fami sahir bu e, Kulak hırsızı olan cinlerden bazıları duyanlardan haberi gider o sihirbazın ağzına aktarır der ki işte falanca hakkında melekler şunu konuştuydu der gelir ona getirir bakın bu hadis serife fekidi <gülüyor> bu mera mi bu haride geçiyor bu bu haride geçiyor 4701 bir 4701. ben bunu size e-mail olarak da gönderirim inşallah. Ben bana gönderirim. Evet tamam inşallah. <gülüyor> Bir tane doğru duydu ya o cin e, sihirbazın ağzına verdiydi. O sihirbaz olan işte bu büyücü hocalar dedikleri var ya sihirbaz onlar aslında. Onlara sihirbaz diyeceksin. Yüz tane de yalanı beraberinde katar. Bundan dolayı da o insana inanılır. Çünkü bir tane doğru bildi ya. Bir tane doğru bildiği için insanlara inanır. Bak kimse bilmiyordu o adam bildi diyor ya. İşte bu şekilde biliyorlar. Ama yüz tane de yalanı katar. Feyekuluna "Elm yuhbirna yevme kaza ve ve bu insanlar da der ki bak görmedin mi bize haber vermedi mi? Şu gün şöyle oldu, şu gün şöyle oldu, şu gün şöyle olacak. Fevedena o lil kelmeti gökyüzünden işitilen o hak olan kelimeyi biz bulduk diyor. Yani dolayısıyla şöyle diyelim cinler üst üste çıkarlar. Falanca adam hakkında bir bilgi almak isterler. Safat Suresinde de buyuruyor Allah Teala: لا <gülüyor> Şeyden alalım. Ee, Safat Suresi. 6. ayet. İnna zeyyenâ semâ'ed-dünyâ bizînetel-keâkib. Biz gökyüzünü yıldızlarla süsledik. Dünya, e, dünya semasını. Şu birinci gördüğümüzün adını dünya seması. Tamam mı? Birincisi bu dünya seması. Onu yıldızlarla süsledik. Ve hıfzâ min kulli Her kovulmuş şeytandan da koruyucu olarak biz o gökyüzünü ayarladık bir Allah La yismâgûna yi duyamaz o male el âlâ ve min kulli canip tam duyacak olduklarında her taraftan onlar kovulurlar, yıldızlarla kovulurlar. Yani yıldız kayması ondan duhuran kovularak kovulur. Ola mağda muasip, onlar için çetin azap vardır. İlla men khatfe khatfe. Ancak o arada kaptığını kapan olursa o ayrı anlaşıldı mı? Kaptığını kapan bir tane de doğru duysa duyabiliyor bazen öyle diyor allah Teala buyuruyor kaptığını kapanlar müstesna فَأَتْبَعُوا. tam kaptığı anda ona yetişir şehabun takib delici bir yıldız gelir onların peşine bu şeyde Safat Suresi 6. ayetten 10. ayeti kadar olan bölümle bunun tefsirlerine de bakabilirsiniz Evet, bunun tefsirinde de zaten bu hadis-i şerif vardı tabi daha detaylı da bakabilirsiniz Yani bu olay gerçektir. Yani bazen olur o e, büyücü adam, sihirbaz diyelim adama. O sihirbaz adam belki birilerine bakıyor diyor ki sana falanca böyle yapmış, falanca böyle yapmış. Birçok şeyler söylüyor ya. O söylediklerinden bazen olabilir ki e, doğru bir tane bilmiş olabilirler cinler gaybı bildiklerinden mi? Hayır. Sebirisi bir şey derse cinler gaybı biliyor bilmiyor. Hani diyorlar ya böyle cin oradan oraya gidiyor, buradan buraya gidiyor. Gitse bile gaybı bilmezler. Gaybı Allah Celle Celaluhu bilir. Dediğimiz gibi yanındaki Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından haberleri yoktu. Bunlar ne oluyor? Ee, büyücüler var. Bu büyücülere veyahut da sihirbazlara cinler hizmet ediyor bazı cinler hizmet ediyor nasıl hizmet ediyor cinlerle bunlar irtibata girdiğinde cinler onların kafir olması için bir takım telkinlerde bulunuyor diyor ki cinler biz senin hizmetçinin oluruz bunlara o şey dilinde huddem diyorlar hizmetçi cinler huddem e, diyor ki biz senin hizmetinde oluruz, hizmetinde oluruz ama sen bir, bir takım şeyler yapacaksın. Ne bileyim işte Kur'an'ı ayağınla çiğneyeceksin gibi. Veyahut da e, ne bileyim Kur'an'ı pis bir yere atacaksın gibi. Vesaire insanı veyahut da bizim için kurban keseceksin. Cin adına kurban keseceksin gibi. Böyle terkinlerde bulunur. O adam onu yaptıktan sonra e, Huddem denilen cinler o adama artık hizmet etmeye başlarlar. İşte e, git falancanın arasını ayır. İlk Süleyman Aleyhisselam zamanında başlayan bu e, cinlerin çalıştırılma olayı neyle başlamıştır? Karı koca arasını ayırmayla başlamıştır. Dolayısıyla cinlerin e, en büyük hedefi birincisi bir insanı kafir olarak ölmesini sağlamaktır. Çünkü şeytan e, kendisi ebedi Cehennem. cehennemlik olduğundan dolayı kendisi gibi insanların da olmasını ister. İkinci büyük hedefi de nedir? Ee, karı koca arasını ayırmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise fıtığı buyuruyor ki e, cinlerin, yani şeytanların başı iblis çünkü cinler demeyelim de cinlerin Müslümanları da var şeytanların başı iblis her gün e, bir denizdeki ada da bir adada şey yapar şey şeytanlarını toplar herkese sorar sen bugün ne yaptın sen bugün ne yaptın sen bugün ne yaptın herkes yaptığı işleri sayar sayar iblis o şeytanların yaptıklarını beğenmez birisi der ki ben insanın kafir olarak ölmesini sağladım ente ente der fülbisutaj yani ona tacı giydirir başka bir rivayette de birisi de der ki kar koca arasını ayırdım ona da taç giydirir şeytanın en büyük e, hedefi budur. Ki Bakara suresinde de belirtti Rabbimiz Zeynep Celal'ın onların görevlerinden Onlar karı koca arasını ayıracak şeyleri öğrendiler. Te Süleyman aleyhisselam zamanında bile Yahudiler ilk bu işle başladılar. Karı koca arasını ayırmak için cinleri çalıştırma yollarına başlamışlardır. Şimdi dolayısıyla bir insan yani bununla ilgili yer yer meseleler geldikçe de e, cinlerle ilgili anlatırız çünkü bunları biz bilmemiz lazım tanımamız lazım çünkü insan düşmanını tanıması lazım ki ona göre temkinli olmayı bilmesi lazım burada bu kadar onlar hakkında açıklama yeter inşallah e, Yanlış şunu söyleyeyim cinlerden yardım istemek caiz mesela bazı insanlar var büyücüler diyelim gidiyor e, adamlar yazdırıyor Yasında diyor ki ey huddemler bana yardım edin. Veyahut da şu adama yardım edin. Ben sizi ona gönderiyorum. Siz o adama yardım edin. Cinlerden yardım istenmek olmaz. Sadece kimden yardım istenilir? Allah, ın allah ın Celle Celaluhu'dan yardım istenir Ve e, hiçbirinin gücü yetmeyecek bir yerde yardım istenilecek merci allah Teala'dır. Yoksa insanların normal kudretinin gücünün yettiği şeyleri birbirinden istemesi bunun zımnına girmezse Onlar caizdir. Evet. Vela bir darbimendir ve ve kahve falı bakmalar vesaire. Bunlar her birisi de nedir? Şirktir. Yani nev'un minel ibadet. Çünkü bunlar ibadet türündendir. Bu kadar a'lemallahu ibaduhu enni hussuhu biha. allah Teala kullarını bununla taksis etmiştir. Ne diyor? İzâ sel tefes elillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım istediğinde de Allah'tan iste. Ve zaten her rekatta okuduğumuz Fatiha'da nedir? İyyâken a'budu ve iyâken es-se'ni. Ya Rabbi ya sadece sana de de sadece senden yardım dilersin. İkinci olarak et tenvi'un mıgnatisiyu tarb min durub el kehaneti. Hipnotizma yapma kahinlikten bir türdür. Bi istidam cinniy hatta yusallitu'l menuvu alal menuv. Yani o hipnotizma yapanlar o uyutmuş oldukları şahısın üzerine cin yüklerler. Fe <gülüyor> ee, tekellamu bi cin o adamın ağzıyla konuşur. Bu bu kuvveten ale bazı bazı şeyleri yapmak gücü verir ona biz seytaret aleh. İn sadaka yani er ettiği adamı tam hipne ettiyse hipno ettiyse cin ona ne yapar o adamın şeyinde olur. o adamın kontrolünde olur ve o adam şey o cin o adamın diliyle konuşmaya başlar. Ve ona itaat eder mukabilen ma etkarabu bihi elmunawmu ilehi uyutulan insanın sunacağı şeye karşılık mesela diyelim ki uyutulan adam diyecek ki ben senin için kurban keseceğim ne bileyim Allah'a şirk koşacağım vesaire artık namaz kılmayacağım gibi bir takım tekliflere karşılık ne istiyorsa ona karşılık itaat eder. Ve ceali cinni elcinniyul munawmu ta'u iradete elmunawme. Artık eee hipnotizma ile uyutulan şahıs Artık o uyutan insanın emrindedir. Dolayısıyla e, cinlenmiş e, adam o e, uyutan adamın iradesinde olur. Bir mayyat tubul min el-amel istediği ameller karşısında. Ve akbar bi musaedetil cinni yilu ve ata cinni o adamın bedenine musallat ederek cinnin yardımıyla bazı haberlerin alınmasını sağlamaya çalışır. Bader halkı ve ve ki bir hırsızlık olayını çözmek için yapıyorlar. Adam uyutuyor, ne diyor? Diyor ki işte şunu kim çaldı? Veya hatta odart kaybolmuş bir şey bu nerede? Ve ilacım ve insana şifa buldurmak için ve herhangi başka bir amaçla yapılan bunlar caizdir. Bilakis bunlar nedir? Şirktir. Lianu iltican Çünkü burada ne var? Allah'tan başkasına sığınma var. Allah'tan başkasına Allah'ın yapabileceği, kudretin sadece Allah'ın yapabileceği şeyleri Allah'tan başkasına istemek şirktir. Ve ne dediydi sorunun ikinci şıkkında falancanın hakkıyla senden e, istiyorum diyen hükmü. Bu diyor yahtimlanuki kismen kasaman hilfen. bir öksüme alikih hakkı falan. Mesela diyelim ki bu bazen olur. Falancanın hakkı adına yemin ediyorum anlamında olur. O zaman bu tevessül ve yardım isteme babından olur. Malekiül Talhatin Laicüs bu hiçbir şekilde caiz değildir kasem olduğu zaman da cayız edilir yemin olduğu zaman buna bu denmez falıksan bir Allah'a itaale eshedümenen böyle hakimane bir sallallahu aleyhi sallam pek merfenim sallallahu aleyhi sallam şunu hükmetmiştir ki Allah'tan başkası adına yemin etmek şirk tir men halfe bi gairi Allahi fakad eshrak kim Allah'tan başkasına yemin ederse şirke girmiş olur. Muhammed Sami, "Felen <gülüyor> sahabete radıyallahu anh lem yetevessel sallallahu aleyhi ve sellem ve la bi la bi hayati ve la fi Sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıyla, makamıyla, ne hayatıyla ne de öldükten sonra tevessül etmemişlerdir. "Ve yalnız ne yapmışlardır? Yani Resul'un hürmetine dememişlerdir. Ne demişlerdir? "Ya Resulallah, sen bizim için dua et yağmur yağsın." Değil mi? Yoksa i̇şte Resulullah'ın hürmetine gibi bir şey demediler. Bunu çok derslerde işledik zaten. Nezelet bi'imuş şedaydu fi hayatine sallallahu aleyhi ve sellem ve zamanında ve vefat ettikten sonra da çok sıkıntılı anlar oldu. Sahabe ne yaptı? Felecehu ilallah. Allah'a sığındılar. Allah'a dua ettiler ya Rabbi. Ee, sen bizdeki bu sıkıntıya gider. Veyyemsiz ke Allah bir durrun fele keyfe illahu. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ee, senin başına bir sıkıntı gelse ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O sıkıntıyı Allah'tan başka kimse gideremez. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile başına gelen sıkıntıyı gideremez. Ve ne diyor? nefsi Ben kendime ne fayda verebilirim, ne zarar verebilirim? Yani bu itikat çok önemli bir şey. Yani ee, televizyonlarda devamlı bunların telkinleri yapılıyor. Devamlı böyle e, bunlardan olsa bir şey olmaz. İşte böyle peygamber olsun. bir insan diyor Ebu Hazreti Ensar'ın hazretlerine gittiği zaman ne olacak? E, Allah'tan ne istiyor mu orada istiyor diyor. Bir şey olmaz diyor. Onun kabrine gittiği zaman da orada istese de bir şey olmaz diyor. Hep bunların telkinleri var. Yani böyle sohbet adına çıkmış e, neredeyse hepsi e, bu şirk telkinlerini yapıyorlar. Yani bir şey var Biraz bu meseleleri gündeme getiren şirktir diye Abdullah Bayındır var diye televizyona çıkanlardan. Ama onun dışında hepsi illaha gidin kabirlerden yardım isteyin başınızdaki sıkıntının gitmesini illaha gidin kabirlerden isteyin diye. söylüyor yani hepsi şirke ve hepsi de bidata bu şekilde davet ediyorlar. <gülüyor> Eğer böyle bir tevessül caiz olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahibine öğretirdi öyle değil mi? Ne hayır varsa hepsini öğretti, ne kadar şer varsa hepsinden Ali sattusam ne yaptı? Sakındırdı. Lenen öllem yekrem an Allah illa amara bihi yaklaştıran ne varsa hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Ve <gülüyor> amelu Eğer böyle bir şey öğretmiş olsaydı sahabe böyle bir şey yapardı. Niye? Irsanne alel ameli bima Onlar için meşru kılınan meselelerde onlar bizden daha hırslıydı amel etmeye, değil mi? Sahabe mesela hurma yiyor. Ali Sattü vesselam cihada teşvik ediyor. Hemen hurma atıyor. Ben bunu yerken vakit geçer. Diyor hemen cihada koşuyor. Onlardaki hırs bir bambaşka ve hasreten vakti şiddet özellikle sıkıntı anında hemen böyle bir şey yaparlardı fe ademu izni fihim minhu bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara öğretmiş olduğu bir izin olmadığından dolayı nedir olmaması delil bunun caiz olmadığının delildir vellezi febete anis sahabeti radıyallahu aleyhi ve sellem ennum kenuhu bi duain nebi sallallahu aleyhi ve sellem isticabeten yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabe istiyordu? Ya Resulallah sen Allah'a bizim bu isteğimiz için dua et Allah senin duanı kabul eder diyorlardı. Bu şekilde tevessül ediyorlardı ama demiyorlardı ki peygamber hürmetine bize ya Rabbi böyle yap demiyorlardı. Ee i̇şte genelde tarikatçıların getirmiş olduğu şu hadis var ama anlamadıkları halbuki bu hadis onların aleyhine delil Manalarını saptırdıklarından dolayı e, kendi işlerine gelir gibi alıyorlar bu hadis. Bakın hadis-i şerif şu. Allahümme inna künna netevesselu ileyke binebiyyina. Ey Allah'ım biz sana nebin ile tevessül ediyorduk. Feteskina sen bize yağmur veriyordun. Ve inna netevesselu ileyke biammina ya Rabbi. Biz sana şimdi nebimizin amcasıyla Abbas'an tevessül ediyoruz. Feskina bize yağmur ver. Kale feskane yağmur veriliyordu yani onlar e, şunu kastetmiyordu tarikatçılar diyor ki e, diyorlardı ki işte peygamber hürmetine yağmur ver Allah da bize yağmur verdi öyle değil Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylüyorlardı aleyhissalatü vesselam onlar için dua ediyordu. Mesela bir ara aleyhissalatü vesselam hutbedeyken geliyor birisi ya Resulallah hayvanlar helak oldu. Kıtlık her tarafımızı sardı. Sen Allah'a dua et ki Allah bize yağmur göndersin. Hemen aleyhissalatü vesselam elini açıyor. Daha aleyhissalatü vesselam duasını bitirmeden sakalından aleyhissalatü vesselamın yağmur damlaları damlamaya başlıyor. Değil mi? Bu nedir? İşte budur tevessül. Sahabi söylüyor. Aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Yoksa onların kastettiği gibi değil. Yürülüp duâ ile ve el Abbas yoksa Hazreti Abbas'ın e, hürmetine veya Resulların hürmetine diye bir olay yoktu. innet ve Yani peygamber hürmetine veya salih insanların hürmetine demek şirk değildir ama şirk vesîl ve şirk vesiledir kime feki kan zalik memnuan sedal bu da büyük bir kötülüğün önünü engellemek için bu nedir yasaktır ve himayeten li tevhidin yüceliğini korumak için bu nedir bu da yasaktır burada itibaren tavut diye bir madde başlıyor burada da kalsın neredeyse bir fetva ama şeyine göre değişiyor fetvanın kısalığına büyüklüğüne göre.